Düğün ve mevlütlerde Kur'an okunurken yemek enilmesi dinen doğru mudur demiş izleyicimiz. Şimdi Kur'an okunurken e, susun ve dinleyin der. Kerim kitabımız Yüce Kur'an. Allah'ın beyanı bu. E, bulunduğumuz ortamda yerde e, bizzat bir insan, bir hafız, kari, insan, Müslüman, mümin, mümine neyse Kur'an okuyorsa e, ona icabet etmek, onu dinlemek lazım. Ama televizyondan veya kasetten, bilgisayardan ise e, o bizzati Kur'an okuma e, değildir. E, dolayısıyla o esnada yemek yenebilir televizyondan, banttan. Ama kişi bizzat bulunan ortamda, odada, salonda, mecliste Kur'an okuyorsa o Kur'an'a icap etmek lazım. E, dolayısıyla kişi haram işlemiş olmaz eğer yemişse ama Kur'an'a e, saygı, hürmet babında. Kur'an-ı Kerim'in okunmasından bitirilmesi, ondan sonra yemek yenilmesi uygun olan